onzul billahi min şeytanir racim bismillahir rahmanir rahim inel hamdillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina men yehtedillellahi fe la ve men yudlil lahine ve neşhed en ilaha illallah vehu la, la şerike le ve neşhed en Muhammedun abduhu ve resuluhu ya eyyuhellezine amenu tequllaha hakqu tuqati وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ الله الذي الَّذِي به بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم لن يوتي الله ورسوله فقط فاز فوزا عظيما اما بعد فان استقر الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه في النار İbn-i Ömer radiyallahu anhumani Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan naklettiği bir hadiste Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed sallallahu aleyhi ve Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet getirinceye namazı kılıp zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundu. Bunları yerine getirirlerse kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Ancak İslam'ın hakkı bunun dışındadır ve hesapları da Allah'a aittir. Buhari ve Müslümin ittifakla rivayet etmiş oldukları bir hadis bu. Ee, yine Buhari'nin sahihinde Enes radıyallahu anh'ten gelen başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet getirinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundu. Eğer Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet eder, bizim kıldığımız namazımızı kılar, bizim döndüğümüz kıbleye yönelir ve kestiğimiz hayvanları yerlerse canları ve malları bize haram olur. Ancak bir hakka karşılık olanlar bunun dışındadır. Yani e, haksız yere değil de bir hak karşılığında e, mesela kısas uygulanabilir. Bunlar müştesnadır. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'den gelen rivayette e, İmam Ahmet bin Habibiyeli rivayet ediyor bunu. Resulullah aleyhissalatü şöyle buyurmuştur. Ben insanlar namazı kılıncaya, zekatı verince, Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Allah'ın bir ve ortağı olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet getirince kadar onlarla savaşmakla emrolundurur. Bunları yaparlarsa korunmuş, kanlarını ve mallarını da korunmuş olurlar. Ancak bir hakka karşılık olanlar başkadır. Hesapları da Allah'a aittir. Yani hesaplarının Allah'a ait olması demek zahire... Ee, İslam'ın bu şartlarını yerine getiren kimse kılıcın e, tehdidinde kalıcı muhatap olmaktan korunur, kurtulur. Fakat gönüllerinde bir nikah geziyorlarsa, e, bunu bir gösteriş olarak yapıyorsa, e, kelime-i şehadeti e, yakin ile, iman ile bu sözün doğruluğuna kanaat getirerek söylemiyorlarsa, Bunların hesabı Allah'a aittir. Ama kim ki, La İlahe illallah Muhammedin Resulullah diyor, namazını kılıyor bizim kâbilemize yöneliyorsa, bizim nasıl o Müslüman görüntüsü veriyorsa, bizim de onları Müslüman kabul etmemiz gerekiyor. Zahiren, açıkça bir küfür görmedikçe, onu tekfir etme yetkisi yok bizde. İşte bu La İlahe illallah diyor ama kalbinde en ufaklar var. Deme yetkimiz yok. Çünkü o kalpleri harcak Allah bilir. Onunla olunca ki, tekfir etme hakkımız yine var. mı? Yani. Nasıl yani? yani Açıkça küfür. Evet. Şimdi yani, e, kafiri muydu yani yaptı Resulullah'ın kafiri tekfir etmemek de aynı tekfir etmek gibi yani haksız yere tekfir etmek gibi kabahattir. Kafire Müslüman demek de kabahattir. Yani iki tarafı keskin bir uçak gibidir. Allah'ın dinini yerle bir ediyor. Allah'ın yücelttiği şey, şeyleri alçaltıyor. Dinin şiarlarıyla dalga geçiyor. Alay ediyorsa bu kimsenin cehaleti bile mazeret olmaz. Tekfir edilir. Tekfir edilmesi gerekir. Bazıları da vardır. Şimdi tekfir konusunda şu iki şeyi birbirinden ayırt etmemiz lazım. Allah Azze ve Celle her insanın fıtrat üzere dünyaya gelişlerini beyan ediyor Rasulünün diliyle Nasıl oluyor bu? Araf suresinin 172 ila 173. ayetlerinde e ezerde ruhlarımızın bir söz verdiğini yani Allah Azze ve Celle ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitabına karşılık bütün insanların ruhlarında evet sen bizim Rabbimizsin dedikleri e, bu ayette belirtiliyor. Ayetin devamındaki ayette ise e, bunu işte bizden önceki atalarımız şirk koşmuşlar, yanlış işler yapmışlar, onlar sabıklık yapmışlar diye bizim hesaba çekeceksin ey Rabbimiz demeyesiniz diye açıklıyoruz diyor. Bu ne demek? Her insan e, doğduğu zaman hadiste beyan edildiği gibi fıtrat üzerine doğar. Yani Müslüman olarak doğar değil bak. Hadiste böyle bir şey demiyor. Müslüman olarak doğar demiyor. Fıtrat üzerine doğar. Bu fıtrat ilk misak ilk misak. İlk misak kulların Allah azze ve celle'ye vermiş olduğu o söz. Yani ilk misakı diyorlar. Eee her insan istisnasız her insan işte bu ilk misaktan birinci derecede sorumludur. Yani Allah azze ve celle'nin rububiyetini, rabbini kabul etmekten. Doğan her insan işte bu fıtrat üzere doğar ve bu fıtrat on hak ile batılı birbirinden ayırt etmesini sağlayan yetenektir. O kabiliyettir. Hak ile batıl birbirinden ayırt eder <gülüyor> ama her şey değil bak. Her şey değil. Allah'ın varlığına, rububiyetine inanır. Issız bir yerde akıl bali olsa bile bu insan Allah'ın varlığına mutlaka inanır. Eğer inanmazsa fıtratına aykırı hareket etmiş olur, fıtratı bozuktur. Böyle bir şey de imkansızdır. Ateistler bile Allah Haziretcilerin varlığını inkar edemez de bu yüce kudrete başka bir şey der, başka bir isim takar ama bu kudreti inkar edemez. Güneş der, Doğa der, tabiat tanımı der, başka isimler verir ama Allah'ın varlığını inkar edemez. Böyle olmasına rağmen peki Allah Azze ve Celle insanlara neden peygamberlerini gönderiyor? İşte bu fıtrat ile bilinemeyen bazı şeylerden son tutuyor peygamberlerin vahiy getirmesinden sonra insanları. Ee, mesela biz e, aklımızla, fıtratımızla veya e, hislerimizle asla Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında bilgi sahibi olamayız. Ahiret hayatı hakkında. Cennet, Cehennem hakkında aklınızı ne kadar zorlarsanız zorlayın Peygamberler vahiy getirmeseydi hiçbir bildiğimiz olmazdı. Cennet nedir, Cehennem nedir? Bilmezdik. Kabir nedir? Sırat, mizan, havuz, Allah Hazreti Celle'nin sıfatları Bunların ne olduğunu e, aklımızla bilemeyizdik. Ama Allah'ın varlığını akıl ile her insan bilebilir. Bu yüzden herkes bundan mesuldür. Ama peygamberlerin telliğiyle muhatap olan insanlar işte o andan itibaren, vahiy ile tanıştığı andan itibaren ikinci misak dediğimiz şeyden sorumlu olurlar. Yani bu ne demektir? Vahiy ile tanışıncaya kadar akıl faal bir roldedir. Akleden, düşünen, tefekkür eden, her şey hakkında tefekkür eden bir rol dedir Allah'ın varlığını tanır bu şekilde. Ne zamanki vahiy ile karşılaştı, peygamberin tebliği ile karşılaştı, o andan itibaren e, peygamberin getirdiği vahye o aklını teslim etmesi gerekir. Aleykümselam ve Ve artık akıl e, birinci derecede faal olmaktan ziyade vahyin ekseninde bir akıl haline gelir. Yani Kur'an-ı Kerim'de akıl etmiyor musunuz, düşünmüyor musunuz, tefekkür etmiyor musunuz, kalplerinizde kılık mı var gibi hitaplar genelde müşrikleredir, kafirleredir. Neden? Çünkü aklını o noktada kullandığı zaman... Şirkini reddetmek zorunda kalacaktır. Küfrünü reddetmek zorunda kalacaktır. Bu yüzden Allah Azze ve Celle Enfal Suresinin 42. ayetinde yaşayan, helak olan delil üzerine helak olsun yaşayan da delil üzerine yaşasın buyuruyor. Yani iman eden de delil üzere iman etsin. Küfreden de delil üzere iman etsin. Yani hiçbir kafir delil üzere küfredemez. Ve tutulur. Mantıklı bir delil ile "A ben küfre diyorum. Şu meselede işte vahyin getirdiğini kabul etmiyorum, reddediyorum ama şöyle bir delilim var." diyemez. Mutlaka o çürük bir delildir. İşte bu yüzden Allah Hazretleri Celle ile delil ile istiyor. İman eden de delil üzerine iman etsin. Küfreden de delil üzerine iman etsin. İman eden mutlaka delilini getirir ama küfrede delil getirir. Delil diye kitapta i̇şte buluşturmuyor yani delilini e, de bırakmalı olurlar. Yani genel olarak baktığınız zaman mesela insanların geçmiş dönemlerdeki sapkınlıklarına baktığınız zaman Allah azze ve celle onlara Rahman'dan kendilerine bir yetki olmadığı halde Allah'a şunu isnat ettiler. Bunu isnat ettiler. Öyleyse getirin delilinizi diyor. Bakın. قُلْ حَاتُوا بُرْحَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ De ki, delilinizi getirin. Eğer sadıklardan iseniz, doğru söylüyorsanız delilinizi getirin diyor. Bu hem iman eden için bir hitaptır, hem küfreden için. Dolayısıyla bir kimse iman ettiğini de söylese, reddettiğini, küfredtiğini de söylese, bunları delil üzerine yapması lazım. Şimdi burada şöyle bir ayrım var dedik. Tekfir meselesinde. Bazı hususlarda her şeyde değil, her yerde değil bazı hususlarda cehalet mazeret olabiliyor. Cehaletin mazeret olduğu hususlar hangi hususlar? Ancak vahiy ile bilinebilecek hususlarda cehalet mazerettir. Bu cehaletten kastımız nedir? Vahiyin o kimseye tebliğ edilmemiş olmazdır. Ama bazı hususlar da vardır ki ne cehalet ne başka bir şey ona mazeret değildir. Çünkü aklıyla, fıtratıyla e, yaptığı işin yanlış olduğunu o insan idrak edebilir. Küfür olduğunu idrak edebilir. Mesela zamanımızda e, diyorlar ki, işte bu zamanda diyor e, şeriatla olunur. mı olunur? Allah'ın kanunlarıyla mı? Kur'anla mı olunur? Bu adam için hiçbir cehalet yol bulamaz. Ne dedik bak fıtrat ile fıtrat ile insan Allah Azze ve Celle'nin rububiyetine varlığına iman eder etmek zorundadır istisnasız her insan e, bununla mükelleftir birinci misadan sorumludur bir insan kainatı yaratanın yaşatanın idare edenin Allah olduğunu böyle bir kudretin varlığını kabul edecek ve diyecek ki ondan sonra Evet, her şey, her yer Allah'ın tasarruf, Allah'a ait. Ama dünyada e, biz işlerimizi onun günlerine göre düzenleyemeyiz. Böyle bir şey demesi imkansızdır artık bu insan Bu, bu yüzden bunu söyleyen bir insanda cehalet dahil söz konusu olmaz, olamaz. Yine başka bir yönü mesele Bakın dedik ki, e, ancak vahiy ile bilinebilecek hususlarda cehalet, mazeret olabilir. Şimdi, bir fiili iki kimse yapar, birisi kâfir olur, birisi kâfir olmayabilir. Aynı fiili işlemişlerdir. Örnek. Bakın, Buhari'de, tevhid babında, yanlış hatırlamıyorsam, tevhid babında adamın birisi vasiyet ediyor. Ben öldüğüm zaman cesedim yakılsın, külüm de denize savrulsun diyor. Bu şekilde vasiyet ediyor. Fakat aleyhi sen bunu şöyle anlatıyor devamını. Bu adam ölüyor. İşte cesedini yakıyorlar, külünü savuruyorlar. Allah Azze ve Celle'nin karşısına çıktığı zaman Allah Azze ve Celle sen neden böyle bir vasıyette bulundum diyor ona. O da diyor ki Ya Rabbi ben senden korktum diyor. Senin karşısına çıkmaya cesaretim yoktu bu yüzden böyle bir şey vasiyet ettim diyor. Bunun üzerine Allah onu affetti diyor. Karşısında. Bakın, burada bir müşkülat var. Bu zat Allah'a iman etmiş. Allah'tan korkuyor. Ahirete inanıyor. Ama bu inandığı cüzlerden birisinde bir müşkülat var. Allah Azze ve Celle'nin bütün o cüzleri bir araya getirip kendisini yeniden diriteceğini, yeniden can vereceğini, karşısında hesaba çekeceğini, bu, bu husustaki imanında demek ki müşkülat var. Bunu bilmediğinde böyle bir vasiyetle bulunmuş. İşte bunu bilmemesinden dolayı Allah Azze ve Celle e, bu cehaletini mazur görüyor. cehalet mazeret. Yani ancak vahile bilinecek bir husus ve peygamberin tebliği o hususta ona ulaşmamış. Aynı şeyi tebbiğin ulaştığı bir kimse yapsa onun durumu direkt e, küfürdür artık. Mesela bakın şeytanın durumu. Allah Azze ve Celle secdeye davet ediyor diye zaman ne diyor? Yine bir delil getiriyor değil mi? Yarabbi sen onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın. Ateş topraktan üstündür diyor. Delil de getiriyor. Nereden getiriyor delili? Delili. Allah'ın kanunundan mı getiriyor yoksa aklından mı getiriyor? Kıyas yoluyla mı getiriyor? Kıyas yapanların ilki şeytandır sözüyle kastedilen budur işte. Yani Allah'tan gelen bir delil değil bu. Şeytanın yaptığı bu delil Allah'tan gelen bir delil değil. Allah'tan gelen delil neyi getirmesi lazımdı? Secde et emrine. Lam-ı söz konusu etmeksizin Allah'ı öyle emretti. Öyle olması gerekir diyerek diğer meleklerin yaptığı gibi secde etmesi gerekiyor. İşte burada bir inat küfrü var. Bir başka mesele Tebbe suresinin 65-66 ayetlerinde. Allah ile, peygamberi ile, Allah'ın dini ile alay edenlerin hiçbir mazeret kabul edilmesinin ayette tekir ediliyor. Hiç boşa mazeretini sürmeyin diyor. Siz dalga geçtiniz diyor. Yaptıkları şey neydi biliyor musunuz? Ayetin nuzul sebebini okuyun. Bir takım kimseler, bir takım münafıklar, bakın münafıklar, münafıklıkları bilinmesine rağmen tekir edilmiyordu. Münafıklıkları bilinmesine rağmen tekfir edilmiyordu. Allah Resulü biliyordu münafıkları ama zahirde bir İslam görüntüsü. Beraber namaz kılıyorlar, oruç zaman gelince oruç tutuyorlar, hac sa hac yapıyorlar, cihatsa cihat yapıyorlar, cihada çıkıyorlardı. Bu yüzden e, İslam'ın şartlarını onlar israr ettiği için, dillerinde de e, kelime-i şehadeti telaffuz ettikleri için onlara Müslüman muamelesi yapılıyordu. Ahiretteki muameleleri ise farklıdır. Çünkü kalpleri yalnız Allah bilirsin. Onlara Müslüman muamelesi yapılıyordu. Fakat bu Tevbe suresinin 65. ayetinin nazil olmasına sebep olan hadisede küfürlerine açığa vurmuş oldular. O yüzden açıkta tekfir edildiler. Ayetlerini. Dedikleri şey şuydu. İşte bizim kurralarımız kuralarımız dedikleri Kur'an okuyan, Kur'an hafızı olan sahabeler. Bunlar da çok iyi kimseler tarzında böyle laflar söyleyerek gülüştüler kendi aralarında. Bu ayetler nazip oldu. Ve devamında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ayaklarına kapanlar özür dilediler biz sadece şakalaşıyorduk tarzında mazeretler beyan etmek istediler. Allah Azze ve Celle devam eden ayetlerde hiç boşa mazeret öne sürmeyin. Madem şakalaşıyordunuz Allah hakkında mı? Peygamberi hakkında mı? din hakkında mı alay ediyordunuz? Yani bu hususlarda alay insanı götürür. Dinin yüceddi hususları aşağılayan bir kimse hangi sebebi bir mazeret olarak sunabilecek? Cehalet de diyemezsin buna. Mazeret olan cehalete bir başka örnek. Muazzil'in Cebel radıyallahu anh'ın meselesidir. Şam'a gittiği zaman orada Hristiyanların azizlerine secde ettiklerini görüyor. Ve geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a döndüğü zaman Şam'dan secde etmeye kalkıyor. Ne yapıyorsun eymanız diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O da diyor ki Ey Allah'ın Resulü ben Şam'da insanların azizlerine secde ettiklerini gördüm ve şöyle düşündüm. Ve şöyle düşündüm. Eğer secde etmeye layık olan bir insan varsa o mutlaka Allah Resulü'dür dedim diyor. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki şayet ben bir insanın başka bir insana secde etmesini emredecek olsaydı bu meşru olsaydı kadının üzerindeki haklarından dolayı focasına secde etmesini emrederdim diyor. Ama bu kimse için caiz değildir diyor. O anda tekvir etmiyorum muazmice ve ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu açıkladıktan sonra artık kimsenin bunu yapmaya bir yetkisi yoktur. Her ne kadar zamanımızda tasavvuf fırkaları içerisinde bunun örnekleri görülse de neticede her çirkin fiili şeytan bir takım kılıflar uydurur Kelf suresinde beyan edildiği gibi onlara yaptıklarını güzel göstererek çirkinliklerini işletir. Bugün nasıl tasavvuf fırkası e, herhangi bir mahluka, herhangi bir Allah dışında bir kimseye secde etmeyi fiilen yerine getiriyorlar, yapıyorlar ve buna da kılıf buluyorlarsa işte bizim ondan kastımız Allah'adır, O'nun makamınadır, falan filandır diyerek yorumlar getiriyorlarsa şeytanın daha önce tuzağa düşürdüğü insanların delillerine baktığınız zaman ne derler? Bakın Kabe'yi çıplak olarak tavaf ediyorlardı bu insanlar neden çıplak olarak tavaf ediyordu hiç düşündünüz mü? yani Kabe Allah'a ibadet için yapılmış bir bina İbrahim Aleyhisselam tarafından dikilmiş bir bina oldu İsmail Aleyhisselam'la beraber ve İbrahim Aleyhisselam'ın zamandan beri e, e, Mekke toplumunda insanlar orada hac yapıyorlar tavaf ediyorlar itikafa çekiliyorlardı secde ediyorlardı ayetler gayet açıktır bu hususta ne zaman ki İbrahim Aleyhisselam'ın dinine bir takım bidatler sokulmaya başlandı, şorak söküğü gibi arkası geldi. İşte böyle mantıki, kendi akıllarınca mantıki bir yorum bularak, o şekilde kabul ederek bir takım fiiller bu dine sokulmaya başlandı. Kabe'yi çıplak olarak taraf etmek, işte salihlerin, ölen salihlerin kabirlerinin, e, Safa ile Merve'yi say ettikleri gibi ikisinin kabrini, Lat ile Uzza'nın kabrini ziyaretgah edinmeleri, arasında sayı yapmaları, burada say yapmadıkça hacilerin kabul olmayacağına inanmaları, e, daha sonra e, Amr bin Luhay el-Huzay'ın bir takım insanların e, saygı duydukları kimseler adına, onların namına putlar diktiğini görüp bu Lat ve Uzza adına da bir put dikelim bari diyerek bunu temsil olarak yerleştirmesi ve putçuluğun başlaması hep böyle mantıki yorumlarla başlamıştır. Tarikatlara bakın ne derler? İşte e, ilk önce rabıta şeklinde girmiştir. Önce fotoğraf fotoğraf yolu bu işte. Sonra da e, fotoğraf olduğu zaman daha iyi feyze almıyor diyerek fotoğrafla yapmaya başladılar bu işi. Bak putçuluk tabii ki nasıl giriyormuş. Şeytan insanlara amellerini, yaptıklarını nasıl güzel gösteriyor, süslüyor ve Allah katından olmayan bir takım delillerle bunu dine ithal edebiliyormuş. Kabe'nin çıplak olarak tavaf edilmesinde de şunu söylüyordu şeytan. Yani insanların gönlüne attığı düşünce şuydu. Bizler elbiselerimizle günahlar işliyoruz. Sonra da bu günah işlediğimiz, içinde günah işlediğimiz elbiselerle geliyoruz. Kabe'ye tavaf ediyoruz diyorlardı. O halde ne yapalım? ya özel bir elbise varmış o zaman e, ismini unuttum bir şey diyorlardı o elbiseye o elbiseden olursa o elbiseyle o elbiseden bulamayan o kıyafetten bulamayan da çıplak olarak tavaf ediyordu yani günah işlediğin elbiselerle sen nasıl tavaf edeceksin diyerek kendi kendilerine böyle bir mantık geliştirmişler ve çıplak olarak Allah'ın evini tavaf etmeye başlamışlardı işte şeytan e, en çirkin fiili bile kılıflayarak, süsleyerek, mantıki göstererek dine sokabilmektedir. Bu yüzden e, vahiy ile insan fıtratı, insan aklı tanıştığı andan itibaren vahiyin ekserinde dönmeye başlar. Vahiy ile eşit konuma getirdiğin zaman e, mutezile gibi olursun veya şiiler gibi olursun. de muhtezilelerde aklı e, dinin esaslarından kabul ederler. Yani nasıl ki kitap ve sünnet dinin temel kaynağı ise, akıl da temel kaynaktır derler. Bu yüzden pek çok sahih şeyleri, hatta Kur'an-ı Kerim ayetlerini tevil ederler. E, akla uyduramadıkları hadisleri ise direkt red yoluna giderler. Buna örnek olarak e, bir misal verelim. Ebu Talip gibi birisi, Peygamber Aleyhisselatü amcası ömrü boyunca yani peygamber aleyhissalatü vesselamın peygamberlik daveti başladığı andan itibaren yaşadığı ömür boyunca hep desteklemiş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sıralarda ise Ebu Süfyan karşı taraftaydı nasıl oluyor da Ebu Talip şirk üzere ölüyor Ebu Süfyan iman ediyor bunu akıllarına, gururlarına yediremedikleri için Ebu Süfyan'a kafir derler Ebu Talip'e Müslüman derler bu Allah'tan gelen bir delil değil bak. Allah'tan gelen delil Kasas suresinin 50. ayeti e, hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anne ve babasının dahi şirk üzere olduğunu Tevbe suresinin 111, 112, 113. ayetleri nazil olarak beyan ediliyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sahih-i rivayette Cenaze vakında geliyor Müslim'de. Güreyd eradiyallahu anhu diyor ki işte bir grup sahabesiyle beraber Allah razı eylesin. Ebû yere geldi. Annesinin kabri başına gitti. Oraya oturdu. Bir müddet bekledi. Sonra hüngürlüğün hüngür kıralarına başladı ve etrafındakiler de ondan etkilenerek ağlamaya başladılar. Ömer radıyallahu anhu dedi ki: Ey Allah'ın Resulü ''Sen ağladın, bizi de ağlattın. Nedir bunun sebebi?'' diye sordu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam az önce dedi annemin kabrini ziyaret etmek için Rabbimden izin istedi. Buna izin verdi. Lakin ona bağışlanma dilemek için izin istedi. Buna izin vermedi diyor. İşte burada İbn-i Mesud radiyallahu anh'ten gelen rivayette, Abdurrezzak Musallif'in de net bir şekilde geliyor rivayet. İbn-i Mesud radiyallahu anh'ten gelen rivayette, işte burada Tevbe suresinin 113. ayeti nazar olup 111-113-113. Kendi yakınları bile olsa hiçbir peygambere, bir müşrikler için bağışlanma dilimmesi yakışmaz ayetlerinde diyor. Ve ayetin devamını düşünün, İbrahim Aleyhisselam'ın babasına bağışlanma dilemesi ise onun durumu açıklığa kavuşmadan önceydi diyor. Ayet açıklıyor bak. İbrahim Aleyhisselam babasına bağışlanma dilemişti. Babası müşrikti. Ayet açığa ifade ediyor. İbrahim Aleyhisselam babası müşrikti. Ama akıl ile hareket eden eşariler olsun, maturidiler olsun derler ki bir peygamberin babası nasıl müşrik olur? Bak bunu Allah Azze ve Celle beyan ediyor ama Ayetle karşılaştıklar zaman tevil yoluna gidiyorlar. Allah açıkça İbrahim'in babasını müşrik idi diyor. Ve bu ayette ne diyor Tevbe suresindeki 112. ayetinde? İbrahim'in babasına bağışlanma dilemesi ise onun durumu açığa çıkmadan önceydi. Fakat onun durumu netleşince o da ondan ayrıldı diyor. Ayet bunu açıkça beyan ediyor. Diyor ki işte burada babası diyor ama diyor o babası değil amcasıydı diyor. Ne cesaret! Allah, Açın e, Kelam kitaplarına bakın Aynen bu ifadeyi kullanıyorlar Allah azze ve celle burada babası diyor Ama diyor buradaki amcasıydı diyor Yani e, o da tabi e, temel kelam kaynaklarından alarak söylüyorum Kendisinden söylemiyor Kendisi orada, mesela Müslim'in e, tercüme eden zat, Abdullah Feyzi Kaca'yı Müslim'in muhtasarını tercüme eden zat, bu hadisi görünce orada, demek ki kan beynine fırlamış olacak ki, e, kabullenemiyor bunu. Yazıyor, yazıyor, yani bu kelam kitaplarında, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi ve babası hakkındaki hükmü meselesini, e, naklediyor, naklediyor, ondan sonra da yine kendisi bir çelişkiye düşüyor. Çünkü onların ortaya koydukları deliller ikna edici değil. Evet, bazı böyle biraz ki gibi gözüküyor ama bundan ibaret. Allah indinde delil mi? Değil. Allah indinde delil olan Peygamber'in beyanı nasıl geliyor? Müşrikidi diyor. Kendisi de en sonunda bunu itiraf ediyor. Diyor ki, ama diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuş, kimseyi diyor zorla. Peygamberin cennelik olduğunu beyan ettiği birisini tutup da cennete koymak kimsenin haddine değildir diyor. E, çelişkiler içerisinde okuyucuyu da çelişkili düşürecek ifadeleri kullanıyor. Madem dayı ya da baba derlerdi <gülüyor> yani bu yorumlar yapılıyor maalesef. Hatta bu yorumların en saçması e, uydurma bir rivayet var. Rivayet e, isnad olarak çürük bir isnat. Asla elle tutulur, itibar edilir bir şey değil isnad olarak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, annesinin babasının kabrine gitmiş güya, bunları diriltmiş ve bunlar da Peygamber Efendimiz'e iman etmişler, tekrar kabirlerine dönmüşler. Böyle bir rivayet geliyor. İsnad olarak ölü bir ismet Ama buna sanki denize düşünce yılana sarılır gibi... Bunu alıyorlar, zayıf olduğunu, bırak zayıfı, uydurma olduğunu bile bile getiriyorlar delil diye koyuyorlar. Bu da olmuş olabilir diyor ondan sonra. Vay ki olmuş olabilir diyor. Nasıl olabilir ki? Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini hiç mi okumuyorsunuz? Bir kimse ölünce artık imtihan biter. Ölünce her şey açıkça ortaya çıkmıştır artık. Hakikatler göründükten sonra artık geriye dönüş yoktur. O andan sonra... İman etsen de, inkar etsen de hiçbir şey değişmez. Niye Firavun'un imanı kabul edilmedi o zaman? Firavun da iman etti. Rabbinin ayetlerini gördüğü zaman Firavun da iman etti. Ama Allah sabah akşam ona ve avanesine azap sunulur diyor kabirlerinde. O da son anında iman etmişti. Eğer ölüm anında, ölüm meleğiyle karşılaşan bir insanın, o andan sonra imanı kabul edilecek olsaydı yani ruh artık kar arasından çekildikten sonra imanını kabul edilecek olsaydı herhalde Firavun'unki ki de kabul edilmesi gerekirdi. Ayrımcılık olmazdı. Yani Allah'ın dininde ayrımcılık olmaz ki. Yani demek istediğim şu. İnsanın aklı ile bir takım sonuçlara gitmesi Bazen doğru olabilir, sabetli olabilir ama her zaman değil. Ve akılda aklın yolu da bir değildir iddia ettileriyi bu felsefecilerin sözüdür. Aklın yolu bir değildir, binlercedir. Binlerce da ki, bunu iddia eden iddia eden felsefeciler bile binlerce gruba ayrılmışlardır. Madem aklın yolu birdi, aklını din edinen felsefeciler neden bir sürü fırkaya ayrılmışlar? Neden bir determinizm oluşmuş, bir fundamentalizm oluşmuş, bir pragmatizm oluşmuş onun karşısında? Ondan sonra e, e, Descartes ile e, materyalizm birbirinden ayrılmış. Onlar da aklına din edinmiş, bir sürü felsefi fırkalar oluşmuş. Dinler içerisine giren fırkalaşmalar da hep bu felsefi akımlardan yararlanma neticesinde olmuştur. Aklı dinden bir delil sayma neticesinde. Bunun zıttı da aklı tamamen devre dışı bırakmaktır. Bu da ayrı bir sabıklıktır. Sufilerin yaptığı gibi. Hatta Şiiler aklı getirip dinin esaslarından birisi haline getirmelerine rağmen, kitap sünnet akıl demelerine rağmen, Aklını çoğu yerde kullanmaz. Şayet ayetullah olarak kabul ettiği bir kimse, yani masum imam olarak kabul ettiği bir kimse, bu bile şeydir, akla aykırıdır. O ne kadar akla aykırı, dine aykırı, kitap ve aykırı bir şey söylerse söylesin, istisnasız olarak teslim olurlar o söylemine. İşte tasavvufta da bu var. Tazavuh tamamen aklı devre dışı bırakarak sapmıştır. Muhtezile ise aklı getirip en öne koyarak sapmıştır. Allah'ın istediği ve bu ümmeti övdüğü haslet orta yolda olmaktır. Her hususta ortaydı. İtikatta orta yol. Amellerde orta yol. Her işte orta yol. Ne geri kalmak ne ileri aşmak. Sahabeler bu yüzden öne geçtiler. Bu yüzden Allah'ın takdirini, övgüsünü kazandılar. Siz insanlardan, insanlar arasından çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz, diyor. İyiliği emreder, kötülükten yasaklarsınız. Onları vasat ümmet kılmakla övmüştür. Haddi vasat, Haddi ayrılanları işte burada akıl meselesinde olduğu gibi, işte bir ile bir e, tasavvuf fırkasının sapmasında olduğu gibi, itikadi konuda pek çok e, ayrılıklarda, ihtilaflarda e, yine bu hususlardan haddi vasatı kaybetmekleri bulmuştur. Din de ortaklık tutamamaktan meydana gelmiştir. Mesela hariciler e, cehaleti maziret saymamış, Büyük Günah işlerini tekfir etmiş, tekfirde ileri gitmiş, bunun karşısında bir mürciye fırkası gelişmiş. Mürce de demiş ki, bir kimse iman ettikten sonra günah ona hiçbir zarar vermez demiş. Bak birisi günah sebebiyle dinden çıktığını söylüyor, o şekilde sapıyor. Birisi de iman ettikten sonra günah da işlese ona, onun imanı hiçbir zarar vermez diyor. İman, dil ile ikrar, kalb ile tasdikten ibaretler diyor bir ülkeye. Harcı de diyor ki, iman, dil ile tasdik, kalb ile, şey dil ile ikrar, kalb ile tasdik, azalarla ameldir diyor. Biz de onu söylüyoruz. Yani el-i sünnet ve cemaat de bunu söylüyor. Harcilerin söylediği gibi. Bu hususta, e, iman esasları noktasında, harcilerle aynı şeyi söylüyoruz. Ama tekvir noktasında, e, harcilerin dediğinden biriyiz. Onlara göre, iman, e, artar ve eksilir meselesinde onlar bunu kabul etmez. Bir kimse e, bir günah işlediği zaman dinle çıkar derler, harcı Mürci ise ameli hiç imanla bağlantısını kurmaz. Amelin imanı artırdığını kabul etmez. Ayetler açık açık bunu beyan etmesine rağmen imanların salih amellerle artacağını ayetler ve hadis-i şerifler açık açık beyan etmesine rağmen bunu hiç imanla ilişkilendirmesi. Yani bir kimse la ilahe illallah diyor mu? Tamam. Onun imanıyla ister içkişsin, ister istediği günahı işlesin, farzları terk etsin. Ona bir zarar vermez tarzında bir tez bu ortaya. Bunlar bu şekilde sabitmiş. Biz ise ne diyoruz? İman artar ve eksilir. Salih amellerle artar fısk ile, günahlarla farzların terkiyle eksilir. Bazı hususlar vardır ki, imanın bazı şubeleri vardır ki, bunlar itikatla alakalıdır. Bazı şubelerin eksik olması o insanı direktmen dinden çıkarır. Mesela Allah'a imanla ilgili, Allah'ın sıfatlarına imanla ilgili, vahdin getirdiği hususlarla ilgili, kitaba iman gibi meleklere iman gibi fiili olarak yapılanlarda İslam'ın zahiri şartları içerisinde namazı terk etmek gibi hususlar insan direktme dinden çıkarır bazı şubeleri vardır bu şubelerin eksik olması onda sadece imanının eksik olduğunu gösterir dinden çıktığını göstermez mesela o meşhur iman şubeleri hadisinde ne buyuruyor iman yetmiş kusur şubedir bunun en üstünü kavlu la ilahe illallah. La ilahe illallah demek. Bunu, şişt, buna şahadet etmek. En alçak mertebesi yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıp atmaktır. Ve haya da imandan bir şubedir diyor. Ha, Neymiş demek ki haya imandan bir şubedir? Bir kimse haya sahibi ise onun o iman şubesi tam demektir. Haya yoksa o insanda, hayasız birisi ise imanın o şubesinde bir eksiklik var demeymiş. Kafir olmaz o. Bu. bu insanı e, imandan çıkarmayan bir eksiklik. Amaç iman öyle şubeleri var ki onun eksikliği, onu dinden çıkarır. Mesela, Mesela bir kimse la ilahe illallah diyor da Allah'ın kitabından bir ayet inkar ediyorsa nedir onun durumu? dinden çıkar. Allah'ın kitabından bir ayeti inkar etmek e, görünüşte La İlahe dese bile onu dinden çıkarıyor. Bu bize neyi gösteriyor? Mutlak olarak gelen bazı hadis-i şeriflerin başka bir takım hükümlerle aslında mukayyet olduğunu gösteriyor. Yani öyle insanlar görürüz ki La İlahe illallah diyor. Bu La İlahe İllallah'ın ee, bu kelimenin gerektirdiği, içerdiği manaları bilmediğinden dolayı yüzlerce fiil işliyor ki o la ilahe illallah sözünü iptal ediyor nakz ediyor bu tür e, mütenakız fiiller işleyebiliyor örnek mesela diyor ki la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diyor ve işte komşun fal bakar diyor veya şeyhin kalbinden geçeni bilir diyor ve onun bilir diyor. Kıyametin ne zaman kopacağını biliyor diyor. Bunlar la ilahe illallah ile aslında zıt şeylerdir. Falan gitsin, şifa i̇şte Allah Azze ve Celle bizden sadece imanı değil, sadece imanı istemiyor. Halis bir imanı, tevhid üzere bir imanı istiyor. Bakın burada gayb meselesini söz konusu ettik. Allah'ın kaybı bildiğini bilmek imandır. Bu işin zemini. Kaybı Allah'ın bildiğini bilmek imandır. İyi düşünün bu sözümü. Ama tevhid nasıl gerçekleşiyor? Kaybı sadece Allah bilir, başkası bilmez. İşte bak, la ilahe illallah söylediğin andan itibaren işte tevhid boyutu giriyor devreye. Neden bütün peygamberler La İlahe İllallah'a çağırmış? Kur'an-ı Kerim'e bakın. Ayetler açık açık diyor. Sene önce hiçbir peygamber göndermedik La İlahe İllallah'a çağırmasın insanlar. Neden Allah'ı birlemeye çağırıyor? Neden gelin Allah'a iman edin demiyorlar da... ...Allah'ı birlemeye çağırıyorlar bu peygamberler. Çünkü Allah'a Allah'ın inkar edilmesi söz konusu değil ki. Allah'a zaten iman ediyorlar. Hatta Mekke müşrikleri de öyle. Desen ki onlara yerleri gökleri kim yarattı? Derler ki Allah. Sizi getiren, içiren, rızkınızı veren, kainatın idaresini elinde tutan, öldüren, dirilten kimdir? Derler ki Allah. E bunlar ne güzel iman etmiş Allah'a. Niye bunları işte müşrik ilan ediyor Allah? Şu anki zamanımızdaki insanlara bakarsanız bunları zaten bunlar da onlar kadar yapıyor. Rububiyet konusundaki iman Mekke kadar yapıyor bu insanlarda. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara La ilahe illallah tevhidiyle geldi. Onlar ibadet de ediyorlardı. Hac da yapıyorlardı. Namaz da kılıyorlardı. Hayırlı bir takım işleri de hacılara yemek dağıtmak gibi, sadaka vermek, zekat vermek, işte muhtaçları koruyup gözetmek gibi işleri de yapıyorlardı. İbadet de yapıyorlardı. Dua da ediyorlardı Allah'a. Ama Allah'a dua ederken aracı ediniyorlardı. İşte peygamberim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemini ele alırsa, onun tebliği La İlahe illallah kelimesini ifade ettiği manayla bunların yaptığı fiilleri kökten reddediyordu. İbadet yalnızca Allah'a yapılır demektir bu. Kaybı yalnızca Allah bilir. İbadet. Ee, Rızık veren yalnızca Allah'tır. Bunun gibi mesela Esma'il Hüsna'daki o 99 isim olarak gelen hadisteki isimleri tek tek sayın. Hepsinde la ilahe illallahüullahi. Sadece Allah'a atfedin şeyleri. Ve şu an yaşadığımız hayatta bu Esma'il Hüsna'nın sıfat isimlerinin her birini düşündüğümüz zaman ne kadar hayatımıza uygun. Hayatımız ne kadar tevhid üzere gerçekleşiyor. Bunun kıyasını kendiniz yapın yalnızca Allah'tır. La ilahe illallah sözü bunu ifade ediyor bak. Adam e, bir rızkan ayrı oluyor. Eline e, hayırlı bir şeyler, bir nimete ulaşıyor. İşi rast gidiyor. Şeyh'im immet etti diyor. Hani la ilahe illallah sözü nerede o zaman? Şeyh'im medet etmeseydi olmazdı bu iş diyor. Falanca yerden kurtulamazdım diyor. Bırakın cahil sufiler dediğimiz kimseleri Said Nursi gibi bu işin üstadı olan kimseler dahi kitaplarında sıkkı tasdaki kaybıydı kendi gözlerine gördü. Cevşen'in ruh falanca yerden beni kurtardı diyor. Bir başka hocaları Fetullah Gül'e zaman Gazetesi'nde Küçük Dünya diye kitap olarak yayınlanan da bir yazı diyor ki işte falan evde selde kayboluyorduk şöyle oluyordu böyle oluyordu medet ya Hamza dedim işte o bana yetişti falan filan bir sürü şeyler söylüyor işte o Mekke müşrikleri bu la ilahe illallah sözünün ne anlama geldiğini yaptıkları işlerin bu la ilahe illallah sözüyle ne kadar zıt olduğunu çok iyi anladıkları için Arap dilini bildikleri için söylemiyorlardı. Günümüzde ise herkes söylüyor ama manasından haberi sulara söylüyor. Halbuki biraz kafayı çalıştırsa insan manasız bir şey, manasını anlamadan söylediği bir kelimeyle bir insan nasıl Müslüman oluveriyor? veriyor? Cenneti hak etti veriyor. La ilahe illallah diye cennete girer. Sabe soruyor. Zina etse de, mi? zina etse de, içki içse de mi? İçki içse de diyor Allah Resulü. Nasıl oluyor da böyle manasını bilmeden söylediği bir söz bu şekilde kurtarıyor insanı? Demek ki e, biraz kafayı çalıştırsa insan bu hususta, he, demek ki bu la ilahe illallah sözünün e, bir takım şartları var, esasları var, anlamı var. Hep bu söz Allah'tan başka Allah yoktur manasında anlaşılıyor maalesef. Bizim toplumumuzda karşılaştığımız o. Allah'tan başka Allah yoktur anlamında anlıyorlar. Arakça ifadesinde la ilahe illallah derken Allah'tan başka ilah yoktur diye geliyor ama kafasında canlandırdığı mana Allah'tan başka Allah yoktur diye anlıyor. İki tane Allah yoktur diyerek nefi ve ispat yapıyor. Ne demek bu? Yani ben diyor belki diyor şeyhimi veyahut da başka bir şeyi, patronumu veyahut da babasını, kim olursa olsun, Allah'ın herhangi bir sıfatına ortak koşulan kim olursa olsun ben diyor bunu diyor, işte Allah mertebesinde görmüyorum ki diyor. Yani Allah'ın bütün sıfatlarını ona isnat etmiyorum demek istiyor yani. Halbuki Allah'ın herhangi bir sıfatını herhangi bir mahluk'a isnat ettiği anda şirk koşmuştur. Illaki Allah'ın bütün sıfatlarında hepsine birden şirk koşması gerekmiyor. Mesela şeyhimize biz Allah demiyoruz ki diyor. Cehvasını kattı Halbuki ilah kelimesini ele aldığımız zaman Allah Azze ve Celle'nin e, herhangi bir şeyi ilah edinmek olarak tarif ettiği şeylere bakarsak Mesela Yasin suresinde Ey Adem'lular sizden söz almadık mı? En la ta'budu şeytan Şeytana ibadet etmeyin, kulluk etmeyin Şüphe suresini apaçık düşmanınızdır İnsan şeytana kulluk edeb edebiliyor müştebek Evet şeytana kulluk ediliyor. Hevasını ilah edineni görmedin mi? Furkan suresinin 43. ayetinde. Hevasını ilah edineni görmedin mi? diyor. İnsan hevasını ilah ediniyormuş. Şimdi hevasını ilah edinen bir kimse hevasına Allah mı diyor da koşuyor? Ama Allah Azze ve Celle hevasına ilah edinmekten bahsediyor. <gülüyor> Demek ki burada ilah kavramının iyi anlaşılması gerekiyor. İlah o Rab kavramı. ilah burada kendisine korkulan, kendisine saygı duyulan, kendisine ibadet edilen ve aşırı sevgi beslenen bir şey. Ma, e, nekre olarak geliyor. Belirsiz e, isim olarak geliyor. İlah. İlahlık sıfatı, yani e, Türkçemizdeki anlamıyla ilahlık vasıv verilen herhangi bir şey. Bir kimseyi Allah'ı sever gibi sevmek, Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 165. ayeti ve devamında ifade edildiği gibi onlar diyor Allah'tan başka dostlar edinirler de onları Allah'ı sever gibi severler diyor. Onları Allah'ı sever gibi severler diyor. Müminler ise Allah'ın her şeyden çok daha fazla sevinirler diyor. Korku Ali Emrah Suresinin 175. ayetinde eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, yalnız benden korkun. Şeytan ise kendi dostlarını korkutur, diyor. Korkun da Allah için, sevgin de Allah için, ibadetin de Allah için. Dua bir ibadettir. Hatta ibadetin özüdür, hadiste beyan edildiği üzere. Dua ibadetin ilidir, özüdür, diyor. Ve... La ilahe illallah sözünün anlamlarından birisi de ne dedik? İbadet yalnızca Allah'ın hakkıdır. Başka birisine ibadet edilemez. La ilahe Allah budur. E sen duanda medet ya falanca, şefaat ya Resulallah gibi hitaplar kullanırsan ne olur? İşte dua ibadetini Allah'tan başka birisine yönetmiş olursun. Allah Azze ve Celle ise Cin Suresinin 18. ayetinde Allah ile beraber başka hiçbir kimseye yalvarmayın diyor. Dua etmeyin diyor. Allah ile beraber başka kimse dua etmeyin. Seslenme yalnızca Allah'adır. Dua yalnızca Allah'adır. Allah Azze ve Celle bana dua edin, size icabet edeyim diyor. Kulum bana dua ettiği zaman şah damarından yakınım diyor. Mantığını din edinen güruh ise veya mantıksızlığını din edinen güruh ise nedir? Bizler günahkarız. Allah ile aramızda aracı edinmemiz lazım. Bizim yerimize başkaları dua etmemesi lazım. Neden? Allah senin halini bilmiyor mu? Benim halimi bilmiyor mu? Benim günahımı ve sıkıntımı bilmiyor mu ki? İşte ben ceme dua ettireyim. Veya ilkere dua ettireyim. Bunda ilginç bir delil getiriyorlar. Diyorlar ki... İşte bir devlet dairesinde bir amirin, bir yöneticinin yanına bile giderken diyor, işte aracı koyasın araya diyor. Böyle yapıyorsun diyor. Neden Allah ile arada işte e, salih insanları aracı edinmeyelim ki diyor. Mantığa bak. Şimdi e, burada gerçekten düşünüldüğü zaman çok çirkin bir benzetme var. Kapısının dışındakini bilmeyen bir Zalim yöneticinin Zalim olma Zalim olsun hiç fark etmez Kapıl senin dışındakini bilmez Senin halini bilmez o Kaybı bilen o değil ki Kalpleri bilen o değil ki Her yeri gören Her şeyi bilen o değil ki Dolayısıyla senin halini Ben arz ederim ona onun yanında geçerli bir e, nüfuzun varsa derim ki yani işte Suheybin şöyle şöyle durumlar var diye arz ederim. Allah Azze ve Celle'nin böyle bir aracıya ihtiyacı var mı senin durumunu, benim durumu bilmesi için? Her şeyi biliyor zaten Allah Azze ve Celle. Neden bir aracı? Hmm, demek ki bir yerden bir mantık getirirken bak bu mantığı kendi mantıklarıyla söylemiyorlar. Ta e, bu işte ustalaşmış ataları, şeytanın iblisi ee, askerleri bunların nefislerine böyle üflüyor. Yaptıkları işi güzel gösteriyor. Allah katından olmayan bir delille Allah'ın kitabından Resulullah Aleyhisselatü sünnetine getirmiyorlar bunu çünkü. Delilsiz olarak uydurdukları bu e, güya mantıki delille yine biz mantıki başka bir açıklamayla reddediyoruz onu. Allah Azze ve Celle'nin kitabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sözleri hadisleri tek bir kaynaktan geliyor Allah Azze ve Celle'den vahidir. peygamberin söyledikleri konuştuğu her şey ve ma yentigut nataka geliyor her söylediği şey vahiden ibarettir diyor ve zikri biz indirdik onun koruyucusu biziz diyor bu zikir yani Kur'an olarak ele alırsak bu Kur'an'da yüz küsur ayı peygambere yönlendiriyor ve peygamberin verdiği hükmede müminlerin vasfını anlatırken Allah'ın ve peygamberinin verdiği hükmek gönüllerinden hiçbir sıkıntı duymaksızın teslim olurlar diyor müminlerin vasfı bu, budur Allah'a iman etmiş hiçbir kadın ve hiçbir erkeğe Allah ve Resulü bir iş hakkında hükmettikten sonra başka bir tercih yoktur Aksab suresi 36. ayetinde net bir şekilde bu ortaya konulur. Bunlar bize korunmuş, gelmiş iki kaynaktır. Allah Azze ve Celle nasıl Kur'an-ı Kerim'i Kur'an hafızlarıyla korunmuşsa, musaflarla korunmuş günümüze kadar getirmişse, hadis-i şerifleri de yani Kur'an'ın beyanı olan, Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'ı beyan yetkisini yine Kur'an'da verdiği, bunu açıkladığı işte Kur'an'ın beyanı bize aittir diye üstlendiği fakat bu beyanı Kur'an'da değil de hadislerle getirdiği halde bunu kendi üzerine alması haseriyle Kur'an'ın beyanı olan hadislerde yine hadis hafızları yoluna gelmiştir. Elhamdülillah biz bu kaynaklara muhatabız. ve Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki ben size Sarıldığınız takdirde asla sapıtmayacağınız iki şey bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri benim sünnetimdir buyuruyor. <gülüyor> Kıyamet gününde Havzı Kevser akıncaya kadar, yani e, o hesap gününe gelinceye kadar ikisi birbirinden ayrılmayacaktır diyor. Yani bunlara sarılan kurtulur, bunlardan kıl kadar ayrılan kendisi helak olmuştur. Bizim de muhafaza etmemiz gereken iki esas bu. En başta itikadımızın, bu iki esasa uygun bir itikad olması, ondan sonra fıkhımızın, amellerimizin, e, hukukumuzun, ahlakımızın, her filimizin, konuşmamızın, susmamızın bile e, bu iki esasa uygun bir şekilde olması. Çünkü bazı yerde susmak ibadettir, bazı yerde susmak fıtktır. Haksızlık karşısında susmak gibi. Susan kurtulur diyor hadis. E o zaman zulme karşı susalım diye çevirebilir bir insan bunu. Bakın mutlak bir ifadeyi ne yapmış olur? Tevil etmiş olur. Susan kurtulur diyor hadis. Ya hayır söyle ya sus. Başka bir hadis. Demek ki her bir şeyin açılımı var. Başka bir hadiste geliyor. En büyük cihaz nedir diyor? zalim sultanın karşısında haklı söylemektir diyor. En büyük cihaz budur diyor. Ee, böyle cımbızlayarak değil dinde samimi olarak Allah'ın dinine karşı nasihatkar olarak, samimi olarak teslimiyetle yaklaşmamız lazım. Bu şekilde olmazsa e, fırkaların tarih içerisinde oluşmuş bir takım fırkaların içerisine girip o pencereden yaklaştığın zaman o fırkalar neleri cımbızlamışsa bu kitap ve sünnette sadece onları kullanırsın. Ama Allah ve Resulü Allah ve Resulü bize vahye tabi olmamızı, ondan başka yolları terk etmemizi emrediyor. Peki benim dost yolu sıratı müstakimi, dostu örüyorum budur. Buna uyun, bundan başka yollara uymayın diyor. Batıl, çoğul olarak zikrediliyor. Hak ise bir tane. Hak yol bir tane. Herhalde bu hak yol Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği gibi Allah'ın kitabına ve Peygamber'in sünnetine savunmaktan ibarettir. Başka bir şey değil. Ümmetim, sizler iğne usulü alışveriş yaptığınız zaman Sığırların kuyruklarından tutunup Allah yolunda cihadı terk ettiğiniz zaman Allah sizin üzerinize öyle bir musibet musallat edecektir ki tekrar dininize dönünceye kadar bu sizin üzerinizden kalkmayacaktır buyuruyor iğne usulü alışveriş detaylarına girmeyelim daha önce defalarca açıklarız iğne usulü alışverişi fakat netice olarak şunu söyleyebiliriz buradan anlaşılması için dinde hile-i şeriye dedikleri yollarla Allah'ın dinini tahrif etmektir burada bir örnekle e, bu olguya işaret edilmiştir hile-i şeriye gibi e, yanlışı meşru gösterme yoluyla Allah'ın dinini tahrip etmektir tahrip etmektir Diğeri ne? Sığırların kuyruklarına tutunarak, yani sığırların kuyruklarıyla tutunmaktan kasıt, dünya hayatına dalmanız, tarımla, ziraatle, bu tür şeylerle uğraşmanız, dünya hayatına dalmanız ve Allah yolunda cihadı terk etmeniz. Bakın, bunlar birer musibet, birer hastalık. Bu hastalıklar çöreklenmiş bize. E emeller dünyaya bağlanmış, ahiret unutulmuş, ölüm e ve ölümden sonrası hep ertelenen şeyler olmuş, ölümden korkulur hale gelmiş. Tabi insan tabiatı icabı ölümden korkar da, burada hayatı sevmekle birlikte olduğu zaman bu ölüm korkusu, dünya hayatını sevmekle birlikte olduğu zaman daha tehlikeli bir hal alıyor. Ve bu belaların. Bu musibetlerin ifade edilmesinin ardından Allah Resulü bize bir e, çare, bir ilaç takdim ediyor aynen işte. Tekrar dininize dönünceye kadar Allah bu zilletsizden sizden kaldırmaz diyor. Dininize dönünceye kadar diyor. Falancanın mezhebine dönünceye kadar demiyor. Falanca e, Hoca Efendi'nin eteğine sarıldığınız zaman demiyor filanca cemaate dahil olduğunuz zaman otursunuz demiyor, dininize dönünce kadar diyor. Din ise nedir? Allah ile neyi gönderdiyse odur. Nasıl ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın direkt muhatapları olan o sahabe topluluğu içlerinde binlerce zeki insan var. Bu insanlar birer fırka oluşturamaz mıydı? Birer mezhep, birer tarikat, birer ekol oluşturamaz mıydı? oluşturabilirlerdi. Yani sonrakilerin, işte öncekiler bu şekilde e, Allah işte e, Rahman Aşağı istiva etmiştir, Allah böyle buyuruyor ama işte burada şu şu yorumu yapmak lazım diye ortaya attığı gibi sahabe arasında hiçbir zeki yoktu senin söylediğini söyleyecek. Sahabeler işte bu yüzden vahiy nasıl gelmişse o şekilde teslim oldukları için tek bir fırka olmuşlar. Yalnızca vahiy ile bilinebilecek hususlarda akıl yürüterek başka yorumlarda bulunmamışlar. Vahiy nasıl bildirdiyse öyledir demişler ve bölünmemişlerdir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle ne diyor ayetinde? Bakara suresinin 137. ayetinde. Eğer onlar sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse elbette hidayet bulurlar diyor. Eğer biz e, iman noktasında, demek ki sahabelerin inandığı gibi inanırsak, hidayet üzere oluruz. Ama çok gariptir. E, sahabeden ve tabiinden sonraki dönemlerden itibaren, Heçri 3. asırdan itibaren, fırkalar başlarını böyle çıkarmaya başlamıştır. Gerçi haricilik bağı Hazreti Ali döneminde başlıyor da, bunun birer ekol haline gelmesi daha sonraki asırlarda birer kelam ekolü haline gelmesiyle başlıyor. Haricilik bile böyle. Aklı muteziledir haricinde. Akıl ile. Hadisleri akıl ile kabul etmek. Kur'an'a arz edip öyle kabul etmek. Hadis ulaşırken size Allah-u Resulü'nde bunu diyor ben Kur'an'a arz ederim. Kur'an'a uyarsa kabul ederim, uyumazsa reddederim diyor bu zihniyetteki bir insan bizzat peygamberle muhatap olsa bile aynı şey yapabilecek miydi? Aynı şeyi söylemiş oluyor. Bakın, biz e, dinde pek çok şeyi şahitlerin şahadeti ile kabul ediyoruz değil mi? Mesela bak buduk genki mi? kim genki mi? Buduk genki mi? Allah'ın emanetçisiyiz. He. Emanetçisi kim bu dükkan? Eyvah. Eyvah. He. Bak, bunlar bu şahitlikte bulundu. Allah'ın kitabında var mı böyle bir şehadet? Bu dükkan Eyüp indir diye bir şehadet var mı? Bulamaz. Ya. Aynı şekilde adamlar diyor ki, işte mütevatir geliyor hadis. Yani hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde. Mesela bir Miraç adısı şimdi. Burada akıl yürütüyor aslında, Kur'an'a falan arz yok. Akıl yürütüyor diyor ki, işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 4-5 sefer Allah Azze ve huzuruna gitmiş bu ya işte bu Yahudilerin pazarlık mantığıdır, bunu uydurmuşlardır, bu İsrailya kaynaklıdır diyerek 110 küsür sahabiden, 110 küsür daha fazla tarik ile gelmiş o kadar insanın üzerinde ittifak, icma ettiği şekilde gelmiş bir rivayete, Allah Resulü bunu söylemiştir diye bu kadar insanın şahitliğine rağmen bir çırpıda reddediyor. Kur'an'da böyle bir şey geçmiyor diyelim. He, i̇şte bir insan bunu söylerse deriz ki, Kardeşim, madem böyle, madem sen bu insanların şahitliğini kabul etmiyorsun, Kur'an'ı arz etmedikçe sen bir hadisi kabul etmiyorsun, o zaman sen bir ispatla bakayım. Senin ananla baban nikah mahsul olarak mı doğdun senin? Sen nikah mahsulü müsün? Yoksa nikahsız mı doğdun? Bunu bir ispatla bakalım. Olur mu canım ben nikah mahsulüyüm derse. Neyle ispatlayacak? İşte şu şu şahitlikle. Olmaz kardeşim. Kardeşim eğer sen o insanların şahitliğini nikah konusunda kabul ediyorsa biz de bu binlerce insanı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle dediğine dair şahitlerini kabul ederiz. Senin aynısını diliyor. burada gösterse şahitleri diliyor. İşte Allah Azze ve Celle bize şahitlerin şahitliğini kabul etmeyi emretmiştir. Ama her şahidin değil bak. Size bir farzlık haber getirdiği zaman ona güvenmeyin araştırın diyor bir fasık haber getirdiği zamanlar. Hadis rivayetinde ise fasıklığından çok daha fazla şeyler aranır bir hadis ravisinde. Adaleti bu fıkkıyla ilgilidir. Fasık mıdır değil midir dindeki adaleti. Ondan sonra hafızasının durumu. Bunaklık var mıdır? Evhamlanıyor mu? Bazen hadisi bir yerde başını sonda söylerken sonunu başında söylediği oluyor mu? Bir yerde hadisi rivayet ettikten sonra başka bir yerde rivayet ederken eksik mi rivayet ediyor yoksa eklemeler mi yapıyor? Bunlar hep ravilerin tek tek dikkate alınır. Yani sıradan bir haram olan bir canı helal durmadan şahitlerin şahitliğinde istenen kriterlerden daha fazla şey istenir. Bir hadis rabisinde. gelen gelen hadis? Şimdi 113 tane olmaz şart değil bizim hadise iman için. Bak, sadece Hucurat, az önce okudum Hucurat Suresi 6. ayetinden ele alırsa ayetin nefhumu vardır. Direk manası nedir? Size bir fasık getirdiği zaman onu araştırın diyor direk kabul etmeyindir bu. Yani mefhumu bu ayet. Bir de ayetin mu muhalifi vardır. Bunun mefhumu muhalifi şudur. Size sadık birisi, doğru sözlü birisi haber getirdiği zaman alın kabul edin demektir onun şeyi. Bazı meseleler vardır. Diyelim bir e, hırsızlık davası, cinayet davası. İki adil şahit istenir. Yani adil şahit dediğimiz nedir? Dindar, e, dinde büyük günahları açıkça işlemeyen bir kimse olması, iki adet şahit bunda istenir. Başta meseleler vardı, mesela Zina'da dört şahit isteniyor, Zina'da, Zina'nın ispatlanmasında dört şahit isteniyor. İşte bunların e, ayrı ayrı hükümleri var. Bu ayete direkt baktığın zaman, doğru sözlü bir kimse sizle bir haber getirdiğiniz zaman onu alın kabul edin. Mevhum muhalifinden bu hüküm çıkar. Şimdi e, peygamberlere baktığımız zaman hepsi tek başına gelmiştir. İkişer, üçer tane göndermemiştir Allah Azze ve Celle peygamberleri. Muhammed Aleyhisselatü Sen, tek başına peygamber bir kendi aslında. Onu desteklemek için bir de melek falan göndermemiştir yanında. Bir de bir Demek ki de yani. tek bir kimsenin haberi bağlayıcıdır. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elçi gönderiyordu, Muaz bin Cebel Yemen'e tek başına göndermiştir. Öyle tek başına gönderdi. Bir sürü sadır var. Demek ki tek kişinin haberi dinde delil oluyor. Muaz bin Cebel Yemen'e gidiyor. Allah'ın dinini tebliğ ediyor. Allah Resulü şöyle buyurdu, şöyle buyurdu diyor. Ve eğer bu böyle bir şey dinde esas olamayacaksa Allah Resulü neden bir kişi gönderiyorum? Yani tek Bu ya de... onlara bir musaf gönderseydi. Madem peygamberin söyledikleri Kur'an'a arz edilecekse neden Muaz bin Cebel'in tebliğ etmesini söylüyor? Diyor ki sen diyor ehli kitaptan bir topluğa gidiyorsun. Onları ilk davet edeceğin şey Allah'tan başka ilah olmadığı ve Muhammed'in de onun kul ve Resulü olduğu ilk önce bunu kabul etsinler diyor. Bunu kabul ettikleri zaman diyor onlara namazı Allah Azze ve Celle'nin kendilerine günde beş vakit namazı farz kıldın ve diğer farzları açıklarsın diyor. Şimdi namazı el aldın. Kur'an-ı Kerim'de namaz nasıl anlatılıyor? Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılış şeklini başından sonuna kadar o konuda gelen bütün rivayetleri al Kur'an-ı Kerim'le Ondan sonra hepsini şöyle bir elin tersiyle kenara etmen lazım. Kur'an'da çünkü namazın şekli açıklanmamıştır ki. Fakat öyle bir ibare var ki ayette. Sana gösterdiğimiz şekilde diyor. Namazlarını kılsınlar diyor. Yani korku halindeyken. Ay. Korku halindeyken. Şöyle şöyle kılın diyor. Bu hal sonra da diyor sana gösterdiğimiz şekilde kılsınlar diyor. Peygamber'e demek ki e, başkalarına gösterilmeyen bir şey gösterilmiş namaz hakkında. Tamam inşallah. Şu an numara katılımı gelmez Evet. Süfyan bin yine Allah rahmet eylesin. Şöyle diyor. Bu durum yani e, Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna işaret etmek. Bunu yaptıklar zaman kanlarını, canlarını, mallarını birine korumuş olurlar. İfadesi hakkında. Bu durum İslam'ın ilk devirlerinde ve henüz namaz, zekat, oruç ve hicretin farz kılmasından öncedir diyor. Sözün Süfyan bin Uyeyne'ye ait olup olmaması da tartışılan bir husus. Zira bu hadisi rivayet eden raviler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Medine'de görüşmüş. Bazıları ise son dönemlerinde İslam'a girmişlerdir. O yüzden e, bu görüşün zayıf yönü de var. Fakat İmam Acurri kitab Şeria'da e, buna dair Süfyan bin Uyeyne'nin bu sözünü destekleyen daha başka rivayetleri de geçiriyor. Yine Zührî'den e, bu tarzda bir yorum var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kanlarını ve mallarını benden korurlar cümlesi. Hadisin söylendiği anda Resulullah Sallallahu Aleyhi savaşmakla ve İslam'dan yüz çevirenleri öldürmekle emrolunduğuna işaret edilir. Demek ki cihad evri gelmiş o esnada. Bütün da Medine'ye hicretten sonra gerçekleşmiştir. Yine şu kesin olarak biliniyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelerek İslam'a girmek isteyen herkesi sadece iki şehadet kelimesi getirmekle kabul etmekte. Onların canlarını koruma altına alarak Müslüman muamelesi yapmaktaydı. Yine Allah Resulü aleyhisselatü ve vesselam birini öldürmek için kılıcını kaldırdığında la ilahe illallah dediği halde onu öldürmesi üzerine Usame bin Zeyd radiyallahu anh yaptığı bu işi kötü karşılamış ve şiddetle kınamıştı Biliyorsunuz vadiseyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelerek İslam'a girmek isteyenlere namaz ve zekat ibadetlerini yerine getirmeleri şartını ileri sürmemişti o zaman. Tam tersine zekat vermeme şartını ileri süren bir topluluğun İslam'a girmesini kabul etmişti Ahmet bin Hanbel Müsnedin'de Cabir radıyallahu anh'den şöyle rivayet ediyor Sakifliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zekat ve cihat farizalarına muaf olma şartını koştular Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da ileride zekat da verecekler cihat da yapacaklar diyor bir e, ileride bunu da yapacaklar diyor bunlara zaman, zaman veriyor evet Yine müsnedde Nasr bin Asım el-Leysi'den şu rivayet geliyor. Bir kişi geldi ve iki vakit namaz kılmak şartıyla İslam'a girmek istedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da onu kabul etti. Bunu Ahmet bin Hanbel, Ebu Davud et tayalisi Ebu Davud el-Sicistani değil bak. E meşhur sünnet sahibi Ebu Davud el-Sicistani, o değil. Bu Tayalisi Müsnet olarak ilk Müsnet eseri yazan müellifdir. Ebu tabiin tabi değil. tabi'inden sonra İmam Ahmed rahimallah bu hadislere dayanarak şöyle diyor: Fasit şartla İslam'a girmek sahihtir Bak şart fasit. Fakat İslam'a girişi sahih. Şimdi geliyor açıklaması. Işte Daha sonra İslam'ın bütün şartlarını yerine getirmekle sorumlusudur. Bu şekilde İslam'a girer. fakat daha sonra sorun sözü açsın. Ayrıca Hakim bin Hizam radıyallahu şu hadisi ile delil getiriyor. Hakim diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve eğilmeden namaz kılmak üzere biat ettim. Eğilmeksizin, rükû etmeksizin. Yani rükûya gitmeden secde etmek üzere demek istiyor. Bu hadisin isnadı İmam Müslim'in şartına göre sahih hadis. Muhammed bin Nasr el-Mervezi zayıf bir isnad ile, bu zayıf bir rivayet, Cabir radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a girmek isteyenleri ancak namaz kılmaları ve zekatı vermeleri şartıyla kabul ediyordu. Bu iki şart Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kabul edip İslam'a girenlerin yerine getimeleri gereken iki farizaydı. Bu durum çünkü yapmadınız Allah da sizi affetti. Artık namaz kılın ve zekatı verin ayetinde de ifade edilir şeklinde geliyor mücelle 13. ayetinde. Bu rivayet böyle bir rivayet sabit değildir. Sabit olduğunu farz etsek bile kasdedilen şudur. Hiç kimsenin namaz ve zekatı terk etmek üzere İslam'a girmesini kabul etmemiştir. Ve bu doğrudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken öncelikle onlara insanları kelime-i şehadeti söylemeye davet etmelerine emir buyurmuşlardı. Bakın, buraların aslında tedricilik var. Tevhidi, akidesi oturmamış bir kimse namaz kılsa ne ifade ederler? Şirki çıkarıp bir kenara koymamışlar daha. işliyor? Şirk üzeri işliyor. Namaz oluyor namazdan çıkar çıkmaz medet diye falanca diyor. Hatta namazda rabıta yapanlar var biliyor musunuz? Namazda duruyor böyle, özellikle Süleymancılarda. Namazda rabıta yapıyor. Şeyhine rabıta yapıyor. Allah ıslah Bunun bir de aşağı en eriştirici yol olduğunu iddia edinceye kadar ileri gidiyorlar. Evet. Yemen halkı bunu kabul ederlerse onlara namaz ve sonra da zekat emirlerini bildirmesini söylüyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Kastı şuydu. İslam'a girerek Müslüman olan kişiye önce namazı kılması ve sonra da zekatı vermesi emredilir. Kendisine İslam'ı soran birine ve yine kendisine öfkeli olarak gelerek İslam'ı öğrenmek isteyen Bedeviye, Cibril hadisine geçen İslam'ın şartlarından sadece kelime-i şehadeti söylemiş, diğer şartları zikretmemişlerler Resulü'nü. Ortaya koyulan bu izahlardan bu konuda rivayet edilen hadisler arasındaki lafızların birleştirme imkanı da doğmuş ve aynı zamanda hepsinin de doğru olduğu anlaşılmış oldu. Yani mücerred olarak kelime-i onu söyleyenlerin canlarını koruma altına alır ve böylece Müslüman olunur. İslam'a girince eğer namazı kılar, zekatı verir ve İslam'ın ahkamına uyarsa Müslümanların sahip olduğu haklara ve sorumluluklara o da sahip olur. Kavimlerden birini ihlal ederse, güç ve kuvvet sahibi bir topluluk olsalar bile onlarla savaşılır. Nitekim Ebu Bekir radiyallahu Allah Resulü'nün vefatından sonra zekat vermeyi reddeden kavimlerle, dinden dönen kavimlerle savaşmıştır. Bazılar bu hadisin manasını kafirler ile kelime-i şehadet getirince, namazı kılınca ve zekat verince kadar savaşılır anlamına geldiğini zannederler. Bu hadisle anlayışlarına mesnet delil gösterirler. Bu anlayış üzerinde durulması ve tartışılması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kafirlerle yaptığı savaşlardaki uygulaması bunun tersine devret etmektedir. Müslim'in sayhinde Ebu Hureyre radiyallahu anh'den şöyle rivayet edilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü Hazreti Ali radiyallahu anh'ı çağırdı ve ona sancağı vererek şöyle buyurdu. Yürü ve Allah sana fethi nasip edinceye kadar geri dönme. Ali radiyallahu anh bir miktar, bir miktar yürüdü sonra durdu ve ey Allah'ın Resulü insanlarla ne için savaşacağım diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet getirmeleri için onlarla savaşacaksın. Bunu yaptıklar zaman kanlarını ve mallarını sana karşı korumuş olurlar. Ancak bir hakka karşılık olan başka hesapları da Allah'a aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada insanların sadece kelime-i şehadet getirmelerini bir hakka karşılığı olanlar hariç yani kısas olarak e, öldürmesi hariç onların canlarını ve mallarını koruma altına almak için yeterli görmüştür. İslam'a girdikten sonra namaz ve zekattan imtina etmeleri durumuysa yani bundan çekinmeleri durumundaysa sahabelerin anladığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hakka karşılık olan başka diye belirttiği kısma girer o zaman e, onun canını ve malını koruması haklı olarak kalkmış oluyor. Mesela namazı tevkede şef koşmuştur. Namazı terkede, kafir olmuştur ifadelerinde olduğu gibi. Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetlerde namazı kılmaktan ve zekat vermekten çekinenlerle savaşılacağına işaret ediyor. Tevbe suresinin 95. ayetinde eğer tövbe eder namazı dostları kılar Zekat da verirlerse, artık onların yollarını serbest bırak. Fakat tevbe eder, namaz kılar ve zekat verirlerse, artık onlar dinde kardeşlerinizdir. Tevbe suresi 10. ayet. Yani, bak, ayetin mefhumu bu. Namazı kılar, zekatı verirler, yani tevbe namaz kılar, zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşinizdir. Mehum muhalifi ne bu? Olmazsa ne? Tevbe etmezse. Namaz kılmazsa, zekatını vermesi sen kardeşiniz değil. Din kardeşimiz değil. değil, yani. değil. Tabii. Fitne tamamen yok edilince ve din de yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Bakara suresinin 193. ayeti. Begine suresinin 5. ayetinde de Halbuki onlar ancak Dini yalnız Allah'a Yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri Namaz kılmaları ve zekat vermeleri Emrolunmuştu. Sağlam din de işte budur Resulullah sallallahu aleyhi ve Bir kavme karşı savaşa çıktığında Sabahı beklenmeden Onlara baskın yapmazdı Eğer sabah vakti ezanı duyarsa Onlarla savaşmaz Ezanı duymazsa üzerlerine baskın yapardı bu durum iyi bilinen bir husustu. Çünkü o kavmin İslam'a girmiş olmaları ihtimal dahilindeydi. Yani Allah Resulü'nün bile haberi olmadan İslam'a girmiş bir Tebliğ ulaşmış olabilirdi. Savaşa gönderdiği zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu tavsiyeyi yapardı. Bir müezzinin ezan okuduğunu duyarsanız ya da gittiğiniz yerlerde bir mescit görürseniz kimseyi öldürmeyin. Uyeyne bin Hısn'ı Beni Amber'den bir topluluk üzerine göndermiş. Uyeyne ezan sesi duymamış ve üzerlerine baskın düzenlemişti. Daha sonra o topluluk saldırıdan önce Müslüman olduklarını iddia etmişlerdi. Ama bu iddialar tabii ki kabul edilmedi. Nereye? Bunun alameti olan namaz yok çünkü. Ezan yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Umman halkına gönderdiği mektupta şunlar vardı. Şunlar vardı. Peygamber Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem, umman halkına selam olsun. Sonra Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet getirin, kabul edin, zekatı verin, mescitlere gidin, yani namazı kılın. Eğer bunları yapmazsanız sizinle savaşacağım. Bunu Bezzar ve Taberani rivayet etmişler. Bütün bunlar gösteriyor ki İslam'a girenlerin durumları dikkate alınır. Eğer namazı kılıyor ve zekatı veriyorlarsa onlara dokunulmaz. Aksi takdirde onlarla savaşmaktan geri kalınmazdı. Bu konuda yine Ebu Hürre radiyallahu anh'den gelen Buhar ve Müslim'in dua ettikleri bir hadis... Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anh'a şu tartışmayı yapıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edip Ebu Bekir radıyallahu anh halife olduğunda Araplardan bir kısmı zekatı inkar ederek küfre dönünce Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh'a şöyle dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem insanlar la ilahe illallah deyince kadar onlarla savaşmakla emrolundu. Kim la ilahe illallah derse malını ve canını benden korumuş olur. Bir hatta karşılık olan bunun dışındadır. hesabda Allah'a aittir buyurduğu halde nasıl o insanlarla savaşırsın? Ebu Bekir Radyalık'ta şöyle cevap veriyor. Vallahi zekatı namazdan ayıranlarla mutlaka savaşacağım. Çünkü zekat mal üzerindeki fakir ait haktır. Vallahi eğer Resulullah'a zekat olarak verdikleri bir deve bağını bile esirgeseler onu almak için bile onlarla savaşırım. Bu üzerine Ömer radıyallahu anh dedi ki, Vallahi Cenabı Hakkın Ebu Bekrin göğsünü genişleterek onu savaşmaya yönettiğini gördüm. Yani Allah azze ve celle'nin ona bu, bu işte bir e, destek verdiğini anladım bu işte. Ve onun gerekirse savaş alması gerekli bir hak olduğunu anladım diyor. Ebu Bekir Radiyallahan hadis-i şerifte geçen bir hakka karşılık olanlar bunun dışında ifadesine dayanarak zekat vermeyenlere karşı savaş açmıştı. Bu uygulamada şehadet getirenlerle bir hakka karşılık savaşmanın caiz olduğuna delildir. Malın üzerinde ödenmesi farz olan zekatta bir haktır. Ömer radıyallahu anh sadece şehadet kelimesini söylemenin hadis-i şerifin baş tarafındaki genel manaya dayanarak insanların canlarını kurtarmak için yeterli olduğunu düşünüyordu. Tıpkı cehenneme girmeyecekler hakkında vardı olan bazı hadislerin sadece kelime-i şehadeti getirenleri de kapsadığının zannedilmesi gibi. Halbuki durum zannedildiği gibi değildir. Ayrıca Ömer radıyallahu anh sonradan Ebu Bekir'in görüşüne muhafakat etmiştir. Nesai'nin İbni Kuzeymen'in rivayetlerinde değişik şekillerde geliyor. Bazı ziyade ifadeler var biz onları geçelim. Bu hususla ilgili önemli bir hadis-i şerif var. Burada mesela Müslim'de Ümmü Seleme radıyallahu anh'den gelen rivayet almışlar. Sizlerin sorumluluğunu yüklene yöneticiler gelecek, idareciler gelecek. Onların bir kısmını iyi, bir kısmını kötü göreceksiniz. Zalimleri reddedenler onlardan uzaktır. Onları çirkin görenler de selamettedir. Fakat onların zulümlerine ortak olanlar onlara rıza gösterenler ve onlara uyanlardır. Onlara rıza gösterip onlara uyanlar onların zulümlerine ortak olurlar. Sahabeler de der ki Allah'ın Resulü onlara karşı savaşalım mı? diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hayır namazı kıldıkları sürece savaşmayın. İslam'ın diğer erkanını terk edenlerin hükmü namaz ve zekatı terk edenler gibi kendileriyle savaşılacağı şeklindedir. İbn Şiham Hanzele bin Ali bin Eska'dan rivayet eder. Hz. Ebubekir Halid bin Velid'i sefere gönderdi. Ona şu beş şey için savaşmasını emretti. Ve bu beş husustan birini terk edenle ...tıpkı beşini terk etmiş gibi savaşmasını emretti. Bunlar Allah'tan başka ilah olmadığını... ...ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... ...Allah'ın peygamberi olduğuna şahadet getirmek... ...namazı kılmak, zekatı vermek... ...ve Ramazan orucunu tutmaktır. Said bin Cübeyr, Ömer radiyallahu anh'ın şöyle dediğini nakleder... Eğer insanlar haccı terk ederlerse namaz ve zekat için onlarla savaştığımız gibi bunun için de onlarla savaşırız. Yani haccı terk etmelerinden duayı da savaşırız. İslam'ın emrettiği bu farzaları yerine getirmekten çekinenler hakkında söylenecek söz budur. Fakat bunlardan birini yerine getirmekten çekinen kişinin katline gelince <gülüyor> öldürülmesine gelince alimlerin çoğunluğunun görüşü namazı terk edenin öldürüleceği yönündedir. Bu İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmet, Ebu Ubeyd ve diğer fakirlerin görüşüdür. Ebu Said el-Hudriyir radıyallahu anh'ten Buhar ve Müslim'de gelen rivayette... Halid bin Velid birini öldürmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve izin istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır belki namaz kılan bir kişidir, öldürme buyurdu. Halid dedi ki, nice namaz kılan kişi vardır ki diliyle kalbindekinin tersini söyler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben insanların kalbinin içindekini araştırmak ve göğüslerini yarmakla emrolunmadım. Yani namazını kıldığı zaman neyi göstermiş olur? İslamını göstermiş olur. Şayet bu adam namaz olmasaydı öldürmedi değil mi? Yani. İşte bu anlam buradan çıkıyor. Bu harbi e rivayet. Ahmet bin Hanber'in Müslü'nünde Ubeydullah bin Adi bin Hıyar'dan şöyle rivayet edilir. Ensardan bir zan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve münafıklardan biri öldürmek için izin istemişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle dedi. O kimse Allah'tan başka ilah bulmadığına şehadet etmiyor mu? Evet ediyor. Fakat onun şehadeti geçerli değil dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılmıyor mu? dedi. Evet kılıyor fakat namazla geçirir değil, dedi adam. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu kimse ve Allah Teala'nın öldürmeni yasakladığı kimselerdir diyor. Yani bu adam kelime-i şahadeti söylüyor namazda kılıyor. Ben bunu öldüremez diyorlar Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan biri olmadığı zaman ölür, öldürülür. Çekinenin öldürülmesine gelince namazı kılmayan öldürülür diyenlerin bu konuda İki farklı görüşü vardır. Birincisi, zekatı vermeyenler de öldürülür diyenler, İmam Ahmet'ten gelen meşhur görüş budur. İkincisi, zekatı vermeyenler öldürülmez diyenler. Bu da İmam Malik, İmam Şafii ve diğer bir rüvalete göre İmam Ahmet'in bin Hanbelin kavimdir. Oruç hakkında İmam Malik ve İmam Ahmet, orucu edenler öldürülür derler. İmam Şafii ve diğer bir rivayete göre İmam Ahmet öldürülmeyeceğini söylemiştir. Bu delil olarak İbn Ömer radıyallahu anh'a'dan rivayet edilen hadis ile yine bu manada diğer bazı rivayetler delil gösteriliyor. Çünkü bu hadislerde oruç ifadesi geçmiyor. Az önce okudum hadisleri de. İbn Abbas radıyallahu anh'a'dan merfu ve mevkup olarak yani merfu dediğimiz zaman direkt Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği söz demektir. Mevkup ise Sahabenin kendi sözüdür. Yani burada mefhul ve mefhuf olarak rüayet edildiği söz konusu edilir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam söyledi diyerek de nakletmiş bunu. Kendi sözü olarak da söylemiş. Ne demiş? Kim şehadeteyni yani Allah'ın birliği ve Resulullah Sallallahu peygamberliğini kabul etmeyi, namazı ya da orucu terk ederse o kişi kafirdir, kanı helaldir, zekat ve hac ise böyle değildir diyor İbn-i ben bu hadisi daha önce araştırmıştım. Ebu Yalan'ın müsnedinde de geliyor bu. mefu olarak zayıf. Yani İbn Abbas Anhumadan daha sonra rivayet eden kimselerden birisi bunu İbn Abbas'ın Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü gibi naklettiğini zannederek e, rivayet etmiş. O ravisi kusurlu olduğu için bu işte buna itibar edilmiyor. Fakat e, ondan daha gönülü olan raviler bunu İbn Abbas radıyallahu anh'ın söylediğini sayı olarak rivayet etmişler. Yani bu söz İbn Abbas'ın görüş olarak sayı bir şekilde gelmiş. En iyi bilen Allah'tır. Evet, yani merhabalar. Evet, evet. Geçtiğimiz hafta mıydı? Önceki hafta mıydı? Ee, İslam'ın beş esas üzerine bina edildiğini ifade eden İbn Ömer Radyoların hadisinde de bu konuların açıklaması geçmişti. Yani fazla detaya girmeksizin burada şunu anlamamız lazım. Burada geçen hadiste ancak bir hak karşılığında olması müstesna diyor ya. İşte bu hak karşılığında ifadesinin itibaren namazı terk etmesi sebebiyle öldürülebilir. zekat terk etmesi sebebiyle öldürülebilir. Burada geçen ifadeye göre orucu terk etmesi sebebiyle de öldürülebilir bir Müslüman. Yani kelime-i getiren bir kimse. Konuları hızlıca geçelim. i̇bn Mesud radiyallahu anh'te Buhar ve Müslümin rivayet ettiğinizde Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim Allah'ın peygamberi olduğum şehadet eden bir Müslümanın kanı ancak şu üç yoldan biriyle helal olur. Evli olduğu halde zina etmek, bir cana kıymak ve dinini terk ederek İslam cemaatine uzaklaşmak. İleride inşallah, önümüzdeki haftalarda bu hadisin içerdiği konu, İbn-i rivayeti bu hadisin içerdiği konu geniş olarak ele alınması gerekiyor. Önemli şeylerden bahsediyor. Onları daha sonraya inşallah. Hesaplar Allah'a aittir. Yani ile birlikte namazı kılmak ve zekatı vermek, kanını akıtmayı mübah kılacak durumlar dışında bu ifade sahibinin canını ve malını dünyada koruma altına alır. Ahirette değil. Ahiretteki hesabı ise Allah'a aittir. Eğer söylediklerinde sadık ise, Allah Teala onu cennetine koyar, şayet yalancılardan ise ki bütün münafıkların yeri cehennemin en alt tabakasıdır. Daha önce sayı Müslüm'ün bazı rivayetlerinde şu ifadenin geçtiğini nakletmiştik. Sonra sen öğüt ver... Sen ancak öğüt vericisin, onların üzerinde zorba değilsin, zorlayıcı değilsin. Fakat yüz çevirip inkar edene gelince, işte öylesini Allah en büyük azap ile cezalandırır. Şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir. Sonra onların sordaya çekilmesi de sadece bize aittir. Mealindeki ayeti okudu. Kaşiye suresinin 21 ile 26. ayetleri. Yani senin vazifen Allah adına onlara büyüt verip insanları ona davet etmektir. Sen zorla imanı onların kalplerine yerleştirecek değilsin. Böyle bir gücün de yok, yetkin de yok. Ve bundan sonra da değilsin. Bunu söyledikleri zaman hesap Allah'a aittir zarın müsnedinde İyaz el-Ensari radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallah kelimesi Allah için değerlidir. Onun Allah katında çok önemli bir yeri vardır. Bu öyle bir kelimedir ki kim onu sıdk ile sadakatle söylerse Cenab-ı Hak onu cennete koyar. Kim de yalandan söylerse malını ve canını korumuş olur. Nereden? Dünyada korumuş olur. Yarın Allah'a kavuşunca hesabını ona verir duyuruluyor. Zındıklık yapan münafıkların İslam'a döndüklerini söylediklerinde bu kimselerin, tebelerinin kabul edileceği görüşünü benimseyenler buradan istidarlı eder ve mücerret münafıklıkları sebebiyle öldürülmeyeceklerini söylerler. Bu durum aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafındakilerden bazılarının içlerinde münafıklıklarını yaptıklarını bildiği halde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o münafıkların durumunu bildiği halde o münafıklarla ilişkisini devam ettirmiş ve onlara, Müslümanlara uygulanan ahkamı, hükümleri uygulamıştır. Müslüman gibi muhammede yapmıştır. Onlar dünyada Müslüman gibi namaz kılar, Müslüman gibi oruçta aç kalırlar, namaz kılarak yorulurlar. Sadece neye yarar bu? Dünyada canlarını, mallarını Müslümanlara karşı korumaya yarar. Ahirette ise bu yorgunluklar dünyada kalacak azabı da olacaklardır. Münafıkların durumu budur. Gelir buradan namaz kılar. Konuşulan her sözü kendi aleyhlerine zannederler diyor ya münafık suresinde İşte bu her şeyi kendi aleyhlerine zannettiklerinde istihbarat diye bir teşkilat kurmuşlardır. Müslümanların, iki tane Müslümanın yan yana geldiği Sözde, Ama bunlar devleti katacak. Ama bunlar bizi bitirecek telaşıyla, korkularından, günahıklarından birisini gönderirler. Müslümanların yanında onlar da eğilir, kalkar, yorulur. Soğukta abdest aldıysa işte üşüdüğü yanına kalır. Ve ne diyor ayet? Görünüşleri hoşuna gider. Cisimleri, bedenleri hoşuna gider diyor. Bakarsın, adam yerine koyarsın. Beğenirsin görünüşünü. Adam yerine koyarsın. Senin sözünü de dinler gözükür. Sen de onun sözünü de dinlersin. Ama onlar diyor, dizili kof kütükler gibidir diyor. Kof kütükleri. Münafıkların durumunu böyle bahsediyor Allah Azze ve Celle. Allah ve batini yani gizli ve açık her türlü nifaktan bizleri muhafaza buyurur. Yani sahabelerin kendi nefisleri her şeyden önce, başkalarını münafıklıkla suçlamaktan önce kendi nefisleri hakkında en çok korktukları şey, nifak hasretleriymişti. Ee, bir Huzeyfe radiyallahu anh'a veyahut da diğer bazı sahabelere münafıkların hasretlerini soruyorlar. Allah Resulü'nün e, bir şey içtiğini söylediği işte, münafıklar böyledir, böyledir dediği zaman hemen kendilerinin münafık mıyım acaba diye korku sarar, kıpkırmızı kesilirlermiş, oturur ağlarlarmış. Bizde ise bir münafıklık hasretinden bahsedildiği zaman, şu yalancı, hı, şu emanete ihanet ediyor, şu sözünde durmalı, bunlar hep münafık deri geçeriz. Hiç kendimize vurmayız. İlk önce atasözde vardınız ya, çoğaldızı kendine iğneyi başkasına batır. İğneyi kendine çoğaldızı başkasına batır. İşte bu tür hasretlerde ilk önce kendi nefis terbiyemizi yapmamız, çirkin ahlaklardan, düşük ahlaklardan önce kendimiz sıyrılmamız, ondan sonra düşmanlarımızı iyi tanıma safhasına geçmemiz. Onlar bizim düşmanımız. Münafıklar bizim içimizde gezen düşmanlar. Bizim de onları, onlar nasıl bizi içten içe düşman edindilerse, bizim de onları düşman edinmemiz, onlara karşı e, zahiren, Müslüman muamelesi yapsak bile, yaptıkları her şeye karşı dikkatli davranmamız yine Allah'ın emri bak. Dikkatli davranmamız. Onların eline fırsat vermememiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ala Resulünün Muhammedin ve ala ve sahbihi ve selam Allah razı olsun. inşallah.